Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm esnasında mümine verilen müjde babı. 441 Abdullah bin Abbas'tan Bir adamı ölürken gördüğünüzde onu müjdeleyiniz. Öyle ki Rabbına hüsnü zan sahibi olarak kavuşsun. Hayattayken de onu aziz ve celil olan Rabbı ile korkutunuz. 442 Muhammed bin Kab el Kuraziden Kulun canı Boğazına gelince ona bir melek gelir ve Ey Allah'ın velisi sana selam olsun. Allah sana selam ediyor der. Sonra şu ayetle onun ruhunu kabzeder. Melekler onların canını temizlemiş olarak alırken selam size yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. Nahın 32. Evet. 443 no'lu rivayet Ebu Ruhum es-Semaa'iden Ebu Eyyub el-Ensari şöyle buyurmuştur. Kulun ruhu kabz olunduğunda Allah'ın kullarından rahmet ettiği kimseler onu dünyada bir müjdecinin karşıladığı gibi karşılarlar. Ona soru sormak için yönelirler. Sonra birbirlerini Kardeşini bırakın da dinlensin. Kardeşinizi bırakın da dinlensin. Çünkü üzüntü içindeydi derler. Daha sonra ona döner ve falan ne yaptı, falan kadın ne yaptı, evlendi mi diye sorarlar. Eğer kendisinden önce ölmüş birinden soracak olurlarsa onlara o öldü cevabını verir. Onlar da inna lillahi ve inna ileyhi racun. Biz Allah'a aitiz elbette biz ona dönücüleriz derler. Ölüm onu annesi olan cehenneme götürdü. O ne kötü bir anne, ne kötü bir terbiyecidir. Sonra amelleri onlara sunulur. Eğer güzel bulunursa onunla sevinir ve birbirlerine müjde verirler. Allah'ım bu senin kuluna olan nimetindir. Onu tamamla derler. Eğer kötü bir şey görürlerse Allah'ım kuluna bir kez daha ikramda bulun derler. 444 nol rivayet yine aynı. 445 Muhammed bin Ka'b el-Kurazi'den Şüphesiz yeryüzü bir adamın yüzünden ve bir adam için ağlar. Aziz ve cell olan Allah'a itaatle kendi üzerinde amel edene ölümünde ağlar. Kendisi üzerinde Allah-u Teala'ya isyanla iş yapan kimseden dolayı da ağlar sonra şu ayeti okudu Gök ve yer onların ardından ağlamadı onlara mühlet de verilmedi Duhan 29 446 Abdullah bin El Aslan Kuşkusuz müminlerin ruhları serçeden daha büyük olan zerzir gibi bir kuş içerisinde birbirleriyle tanışır ve cennet meyvaları ile rızıklanırlar. 447 Osman bin Abdullah'tan İbn Evs'ten Said bin Jubeyr ona "Benim için kardeşimin kızından Osman'ın zevcesi ve Amr bin Evs'in kızıdır. Yanına girmem için izin iste." dedi. Osman onun için izin istedi. girdi ona selam verdi sonra ona Hoca'n sana nasıl davranıyor diye sordu o da gücü yeten şeylerde ihsan edicidir diye cevap verdi sonra Osman'a döndü Ey Osman ona iyi davran çünkü sen ona ne yaparsan haberi Amr bin Efs'e gelir dedi o da ölüllere dirilerin haberi gelir mi diye sordu Bunun üzerine şu cevabı verdi. Evet. Sıcak dostu olan herkese şüphesiz yakınlarının haberleri gelir. Eğer haber hayır olursa onunla sevinir, ferahlar ve zevk alır. Eğer haber kötü olursa üzülür, mahzun olur. Hatta onlar ölmüş bir adamdan sorarlar. O adam size gelmedi mi denilir. Bunun üzerine onlar da annesi olan cehenneme yüzüstü getirildi derler. gösteriş ve kendini beğenmenin kınanması babı 448 nolu rivayet Mutarrif bin Abdullah bin Şihr'den Geceyi uyuyarak geçirip pişman olarak kalkmak bana geceyi namazdan geçirip kendimi beğenerek uyanmamdan daha sevimlidir. 449 Said bin Müseyyeb Bir adam şöyle dedi. Bir adam bir şey veriyor, iyilik yapıyor ve kendisine karşılık verilip övülmesini istiyor. Seviyorsan ne dersin? Sait, sana gazap olunmasını mı istiyorsun? demiştir. 450 Abdullah bin Abdul Muttalib'ten. Ali Selatü vesselam efendimiz Bu din galip gelir. Denizleri aşar. Hatta atlarla Allah yolunda savaşanlara gidilir. Sonra bir takım topluluklar gelir ki Kur'an okurlar. Okudukları zaman Kur'an'ı okuduk. Bizden daha iyi okuyan var mı? Kim bizden daha iyisini bilir derler. Aleyhisselatü ve selam Efendimiz sonra ashabına döndü. Bunlar da bir hayır görüyor musunuz diye sordu. Onlar da hayır dediler. Efendimiz halbuki onlar sizlerdendir. İşte onlar bu ümmettendir. İşte onlar ateşin yakıtıdırlar buyurdu. Evet. 451 Abdullah bin Amr'dan Ali Selatü vesselam efendimiz ümmetimin münafıklarından çoğu Kur'an hafızlarıdır buyurmuştur. Çok ilginç bir hadis değil. Mi? Aynı hadis Ebu Davud'ta da bulabilirsiniz. Ümmetimin münafıklarının çoğu onun kullarıdır. Kur'an hafızlarıdır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Allah'ım sen bizi müminlerden eyle. 452 Damra bin Habib'ten. Ali salat ve selam efendimiz şüphesiz melekler Allah'ın kullarından bir kulun amellerini çok görerek ve onu temize çıkararak yükseltirler. Öyle ki onu Allah'ın mülkünden dilediği yere kadar çıkartırlar. Bunun üzerine Allah onlara siz kulumun ameline gözcülük edersiniz. Ben ise onun içindekini gözetirim. Kuşkusuz benim bu kulum benim için ihlaslı olmadığı gibi amelini de halis kılmadı. O ameli siccine koyunuz diye vahyeder. Yine melekler bir kulun amelini az görerek ve onu küçümseyerek çıkarırlar. Öyle ki Allahu Teala'nın mülkünden dilediği yere kadar ulaştırırlar. Bunun üzerine Allah onlara siz kulumun amelinin bekçilerisiniz. Ben ise onun içindekini gözeticiyim. Kuşkusuz bu kulum amelini halis kıldı. Onu illiyine yazınız diye vahy eder. 453 kavaptan Vallahi gök ehli bir kul için kendi arasında karar kılmadıkça yeryüzünde onun hakkında övgü karar kılmaz. 454 El-Euzai'den Muttalib bin Hindab şöyle demiştir: Aziz ve Celal olan Allah bir kuldan razı olduğunda Cibril'e nida eder. Bunun üzerine Cibril Allah'ın dilediği kadar bir süre baygın kalır. Ayıldığında Buyur, ey alemlerin Rabbi der. Bunun üzerine ben filancadan razı oldum, ona teveccüh ettim buyurur. Melekler de Allah ona teveccüh etti derler. Bu söz yeryüzüne ulaşıncaya kadar devam eder. Allah bir kula buğz ettiğinde de bunun gibi devam eder. 455 Ebu Zerif cezbadan Allah'ın Resulü Ali Sallat ve Selam Efendimiz size cennet ve cehennem ehlini haber vereyim mi buyurmuş Cennet ehli kulakları insanların iyiliklerinin övülmesiyle doldurulan ve onları dinleyen kimselerdir. Cehennem ehli ise kulakları insanların kötülüklerinin övülmesiyle doldurulan ve onları dinleyen kimselerdir buyurmuştur. 456 Ebuhureyri'den Ali Selatü vesselam efendimiz Şüphesiz Allahu Teala elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretti. Ve ey elçiler temiz olan şeylerden yiyiniz ve salih ameller işleyiniz. Müminun 51 Ve ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyiniz. Bakara 172. ayeti buyurdu. Ebu Hureyre dedi ki ಬೇ vesselam efendimiz uzun bir sefere çıkan saçı başı karışık toza bulanmış yediği haram giydiği haram içtiği haram olduğu halde ellerini göğe kaldırıp ya ಯಾರ Ya Rab diyen bir adamı zikredip böylesinin duası nasıl kabul edilir buyurdu. 457 Salih bin Mismardan Rabbimiz Subhanu ve Teala şöyle buyurur. Kalpleriniz uzaklaştığı halde bana dua ediyorsunuz. Korktuğunuz şeyler gerçek değildir. 458 Enes'ten Bir zaman gelir mümin kişi toplum için dua eder de duası kabul edilmez. Allah bana kendin ve başına gelen işlerin için dua et ki duanı kabul edeyim. Toplum için ise asla buyurur. Çünkü onlar beni gazaplandırdı buyurmuştur. 459 Abdullah bin Selam'dan Ali Selat ve Selam Efendimiz şu 2 özellik bir münafıkta bulunmaz. Güzel davranış ve dinde anlayış sahibi olma. Evet. Hani mümin insanları, münafıklar itam eder ya işte bu münafık. İşte bu şöyle bu böyle. İşte ölçü. Münafığın alametleri de belli ve bakın buradaki hareketi bu tipten anlarsak yakalarız. düşünün bir münafık bir mümini itham ettiğinde ona hemen bakın. Güzel bir davranış var mı? Dinde anlayışlı mı? Fıkıh sahibi mi? Demek ki bu insan münafık değil. 460 Süleyman bin Musa'dan Oruç tuttuğunda kulağın, gözün de oruç tutsun. Dilin de yalan söylemekten uzak dursun. Oruçlu olman sebebiyle hizmetkâra eziyet etmeyi de bırak. Üzerinde bir sukunet, dinginlik ve vakar bulunsun. Oruçlu gününde oruçsuz gününü bir tutma. 461 mutarrıftan Bir gün İmran bin Hüseyin'e geldim. Ona "Seni içinde gördüğüm halden dolayı sana gelmeyi terk edeceğim." dedim. O da "Yapma." Vallahi benim için en sevimli olan şey Allahu Teala'nın tercih ettiği şeydir buyurdu. 462 Cafer bin Hayyan'dan. İmran bin Hüseyin bir şikayette bulundu. Ona gelenlerden biri "Sen de gördüğün şey bizi sana gelmekten alıkoydu." dedi. O da "Yapma. Bana en sevimli olan Allah-u Teala'nın en çok hoşuna giden şeydir buyurdu. 463 Abu Hayyan'da Şam'a geldim. Orada da ziyaret edeceğimiz bir hasta var mı dedim. Hayır. Ancak Suveyb bin Mesabe el-Hanzali var dediler. Onun yanına girdim. Karısının ona efendim sana feda olayım. Sana ne yedireyim. Sana ne içireyim dediğini işitmeseydim örtünün altında bir şey olmadığını sanacaktım. Çok korkmuştum. Bunun üzerine o yüzündeki örtüyü kaldırdı. Ey filan, belki bende gördüğün hal seni üzer dedi. Ben de kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki evet dedim. O, bu seni üzmesin. Oyluk kemiğimin uç tarafı yara ile kaplı. Filan zamandan beri ancak yüzüstü yatabiliyorum. Süveyt'in canı elinde olana yemin ederim ki, Bu halimin biraz düzelmesi bana tırnak kadar bile mutluluk vermez buyurdu. 464 Ebû Hureyreden Ali Selatü vesselam efendimiz Allah kime bir hayır dilerse ona bir musibet verir buyurmuştur. 465 Halit bin Yezid'den İyaz bin Ukbe nin bir oğlu vefat etti. Kabrine indiği zaman bir adamına vallahi yaşasaydı doğru komutanı olurdu. Allah'tan bunun mükafatını umarım dedi. O da şu cevabı verdi. Benim bunun mükafatını Allah'tan beklememe engel ne? Dün o dünya hayatının süslerindendi. Bugün ise baki kalan iyamelerdendir. 446 Ebu Müslim el Havlani'den Allah'ın genç yaşa kadar en güzel şekilde yetiştirdiğim ve en hoşuma gittiği zaman benden alacağı bir evladımın dünyaya gelmesi dünya ve içindekilerin benim için olmasından daha sevinçlidir. 467 Abdurrahman bin el Kasım'dan Ali Selatü vesselam efendimiz Kuşkusuz bana gelen musibet, Müslümanları kendi başlarına gelenler bakımından teselli eder. 468 Mamer'den, o da Katade'den, Allah-u Teala'nın üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık acısını içinde saklıyordu. Yusuf 84. ayet-i kerimesi hakkında, Yakup, üzün içinde olduğu halde hayırdan başka bir şey söylemedi buyurmuştur. 469 Ukbe bin Müslim'den Şüfei bin Mati el Espahi şöyle buyurdu. Medine'ye geldim. Hemen mescide girdim. Bir de baktım ki insanlar bir adamın etrafına toplanmışlar. Bu kim diye sordum. Ebu Hureyre dediler. İnsanlar dağıldığında ona yaklaştım. Ebu Hüreyre bana, aranızda hiç kimse olmadığı, doğrudan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir hadisi naklet dedim. O da "Olur. Sana Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in benimle onun arasında hiç kimsenin olmadığı doğrudan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'ın anlattığı bir hadis anlatacağım." buyurdu. Sonra bayıldı. Ayıldığı zaman şöyle diyordu: "Olur. Sana Ali sallallahu aleyhi ve sellem'ın Benimle onun arasında hiç kimsenin olmadığı doğrudan Ali Selatü vesselamın anlattığı bir hadis anlatacağım dedi. Sonra ikinci defa bayıldı. Ayıldığı zaman sana Ali Selatü vesselamdan bizzat bana anlattığı arada hiçbir kimsenin olmadığı bir hadis anlatacağım dedi. Sonra üçüncü veya dördüncü defa bayıldı. Ayıldığında şöyle diyordu. Sana anlatacağım Ali Selatü vesselam'ın benimle kendisinden başka hiç kimsenin olmadığı bu evde anlattığı bir hadis anlatacağım. Ali Selatü vesselam efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet günü olunca Allah aralarında hükmetmek için kullarını iner. Her ümmet diz çökmüştür. İlk çağrılan Kur'an'ı ezberlemiş bir kimsedir. Allah Teala ona "Kulum, Resulüma indirdiğimi sana öğretmedin mi?" buyurur. O da "Evet ya Rabbim." der. Allah "Sana öğrettiklerim konusunda ne yaptın?" buyurur. O da "Rabbim, geceleri ve gündüzleri onunla namaz kıldım." der. Allah ona "Yalan söyledin." buyurur. Melekler de ona "Yalan söyledin." derler. Aksine filan Kur'an'ı güzel okur denilmesini istedin. Nitekin bu da sana denildi. Git. Bugün senin için katımızdan hiçbir şey yoktur derler. Sonra mal sahibi getirilir. Allah ona: "Kulum, sana nimet vermedin mi? Seni üstün kılmadın mı? Sana genişlik vermedin mi?" buyurur. O da "Evet ya Rabbi." diye cevap verir. Allah: "Sana verdiğim şeylerle ne yaptın?" diye sorar. O da "Ya Rabbi," akrabaya ihsanda bulunur tasattuk eder ve daha birçok şeyler yapardım der. Allah azze ve celle ona sen yalan söyledin der. Melekler de ona sen yalan söyledin. falan cömerttir denilmesini istedin. Nitekim bu da sana denildi. Git bugün senin için katımızda hiçbir şey yoktur derler. Bundan sonra katledilmiş biri çağrılır. Allah ona, kulum sen hangi yolda öldürüldün diye sorar. O da Ya Rabbi, senin için ve senin yolunda şehit oldum der. Bunun üzerine Allah-u Teala, sen yalan söyledin. Şahit olan melekler de, sen yalan söyledin derler. Aksine sen, filan ne kadar kahraman, filan ne kadar cesaretli denilmesini istedin, sana denildi de. Git bugün senin için katımızda hiçbir şey yoktur buyurmuştur. Ebu Hüreyre'le devam ederek Son Ali Sılaati Vesselam Efendimiz elini dizime vurdu. Ey Ebu Hüreyre! Bu üç grup kıyamet günü kendileriyle ateşin tutuşturulacağı Allah'ın yarattıklarının ilkidir buyurdu. Yani cehenneme girecek. İlk 3 kişiden bahsediliyor kardeşlerim. Üçü de halk arasında zahiren alim, hayırsever, zengin ve Allah yoluna şehit olarak gözüken insanlar. Allah subhanahu ve taala bizleri hayırla yaşatıp hayırla öndürsün. Sonu hüsnanla biten bir amelden bizleri beri buyursun kardeşlerim. 470 ve hep bin minnebe'den. Allahu Teala beni İsrail alimlerini ayıpladığı sözlerinde şöyle buyurur. Dinden başka bir amaç için dinde derinleşiyorsunuz. Amel etmekten başka bir şey için öğreniyorsunuz. Ahiret işiyle dünyayı satın alıyorsunuz. İnsanlara karşı koyun postu giyiniyor, kurt nefislerinizi gizliyorsunuz. İçeceğinizde ufak bir saman çöpünü atıyorsunuz ama haramdan dağlar gibisini yutuyorsunuz. Dini insanlara ağırlaştırıyorsunuz da serçe parnağınız ile onlara yardım etmiyorsunuz. Namazı uzatıyor, elbiseyi beyazlatıyor, yetimin ve dulların malını bir av gibi avlıyorsunuz. İzzetime yemin ederim ki size öyle bir fitne ile vuracağım ki onda her görüş sahibinin görüşü ve hikmet sahibinin hikmeti bir işe yaramayacaktır.